633. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Şam'a gönderdiği ordunun başındaki Am İbnül As'a bazı tavsiyelerde bulunması, Ebu Bekir Şam'a göndermek üzere ordu topladı, gönderdiği ilk ordunun başında da Am İbnül As vardı, ona Filistin'in Eyle şehrine gitmesini emretti, bu 3000 kişilik ordu içerisinde muhacir ve ensardan birçok kimse vardı, Hazreti Ebu Bekir orduyu uğurlamak üzere çıktı ve Amr'ın bineğinin yanında yaya yürürken ona şu tavsiyelerde bulundu. Ey am, gizli ve aşikar bütün iş ve amellerinde Allah'tan kork, bütün hareketlerinde seni görmekte olduğunu düşünerek ondan utan. Ey am, gördüğün gibi seni, İslam'a senden önce girmiş olanların başına kumandan olarak tayin ettim, seni Müslümanlık bakımından senden daha zengin olanlara önder yaptım, Ahiret için çalışanlardan ol ve her yaptığın işte Allah'ın rızasını gözet, emrin altında bulunanlara bir babanın evladına davranışı gibi davran, onların gizli yönlerini araştırma, zahirleri neyse öylece kabul et, samimi ve ciddi ol, düşmanla karşılaştığında sakın korkma ve gerekeni yap, başkanlara ve komutanlara karşı gelip ganimetlere ihanet edenleri bağışlama, onlara hak ettikleri cezayı ver, arkadaşlarına tavsiyelerde bulunduğun zaman bunu kısa kes. Kendi nefsini ıslah etmeye çalış ki emrin altındakiler de sana uyarak hallerini düzeltsinler.